Şurasını da hatırlatmak isteriz ki, bu eser, muhtelif meslek ve meşreplere mensup bulunan muharrilerin indi mütalalarına ve ediplerin yersiz mübalağalara kaçan kalemlerine havale edilerek, safiyeti bozulmamıştır. Hem yine itiraf edelim ki, Risale-i Nur'un parlak ve nurlu vasfına ve Said Nursi'nin baştan başa iffet-i mücesseme ve şecatı harika teşkil eden hayat ve ahlakına layık izah, ifade ve üslup ile meydana çıkamadık. Bu zatın ifa ettiği binler külli hizmetten bir tek hizmet, yaşadığı müteahhit zamanlardan tek bir zamanda gösterdiği kahramanlık ve harika şeçatı, telif ettiği âsârından bir tek eseri dahi onun için muazzam bir tarihçiye hayat hazırlanmasına sebep olabilirken, binler ayrı ayrı seçiye, ahlakı âliye, hizmeti Kur'aniye, şehameti imaniye ile dolu ve 130 kadar eserleriyle değil bir kasaba, bir vilayet, bir memlekette belki milletler, devletler müvacehesinde alemi İslam ve insaniyete şamil ve müessir hizmet-i külliye ile mücehhez tarihçesi elbette bu esere sığışmaz ve sığışamadı. Hem üstadın mesleğini, meşrebini ve hususi ahvalini pek çok seciye ve hasretleri şahsında ve hizmetinde toplayan şahsiyetini tarif edemedik.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 Risale-i Nur hizmeti imaniyesi ve zaman ve Nur talebeleri diye adlandırılmaktadır. Bu hakikatin ve bu cereyanın neden ibaret bulunduğu, menşe-i, gaye ve ideali ne olduğu, halk tabakalarındaki tesiri, fert ve cemiyetin hayatı maddiye ve maneviyesine, istikbaldeki milletçe emniyet ve saadetimizin teminine ait tesiri, bu tarihçeyi hayatla tebarüz etmektedir. Netice itibariyle, Zehirlemekten zevk alan akrep misüllü ve anarşist ruhlu olmayan her bir fert, bu davanın karşısında ancak sevinç duyar. Belki bize şöyle bir sual sorulabilir. Acaba bu tarihçeyi hayatla Sayit Nursi, beşerin insan insanüstü bir varlık olarak gösterilmek mi isteniyor? Hayır! Dünyanın ve hayatın mahiyetini bilen insanlar için,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 Şahsından feragat etmede de mümtaz bir fedakar olarak nazara çarpmaktadır. İlahi bir inayete mazhariyetle, dal gibi engelleri aşıp, bu asrın yüzlerce menfi cereyanları karşısında kutsi davasını çekinmeyerek ilan edip selamete çıkarması, kendisinin fani şahsiyetinden tamamiyle feragat ettiğini hak yolunda fedai olduğunu göstermektedir. Evet, sayit Nursi şahsi dehas ile, İnsanlık âleminde yeni bir çığır açmamıştır. Bu zat bütün istidadını ve benliğini ezeli bir hakikate feda ederek bütün zamanlarda hükümran olan bir hakikati dava edinmiştir. Şahsında ve hizmetinde görünen bütün yüksek vasıf ve kemalat ancak kutsi davasından aksetmektedir. Nasıl ki binler ayna ortasında bulunan bir lamba nurani ışığa malik olduğu için karşısındaki aynalar adedince külliyet kesfeder ve o kadar kıymet alır zira her bir aynada bir lamba ışığıyla beraber mevcuttur aynen öyle de Bediüzzaman, zaman şu kainatın ve umum zamanların manevi güneşi olan Kur'an-ı Hakime ve dini mübin-i İslam'ın mübellîi Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a müteveccih olmuştur ve onların ziyasına mâkes Risale-i Nur'un zuhuruna inkişafına vesile olduğu için eserinden ışık alan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 Mü'minlerin noktayı istinadı olmasıdır. İnandığı kutsi davaya gösterdiği az müsebatla, mü'minlerin kalplerini ihtizaza vererek, ruhlarda İslami aşk ve heyecanı uyandırmasıdır. Fanilere perestiş eden biçare insanlara, bâki ve layemut bir hakikati gösterip, nazarları oraya çevirmeye çalışmasıdır. Vazifesinin böyle ulviyetiyle beraber, fakat beşeriyet itibariyle,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 Âlemdeki tabiat perestlerin putlarını dahi tarumar etmek gibi bir vazife gördüğü dost ve düşman herkesin malumu olmuştur. İşte Bedüz zaman hakkında takdir ve tebriki ifade eden bütün yazılar bu mana içindir. Bazı gazetelerin zaman zaman yaptıkları neşriyattan anlaşılıyor ki din ve İslamiyet düşmanları ekseriya perde ardından bahaneler icat ederek dine saldırmaktadırlar.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 din zehirdir diye millet kürsüsünden ilanat yapıldığı bir devirde, dindarlara, hususan İslami gelişme ve inkişafa hizmet edenlere nasıl davranıldığı kolayca anlaşılır. Devri sabıkta, üstad ve nur talebelerini mahkemeye sevk edenler arasında öyleleri çıkmış ki, kanun perdesi altında menfi ideolojilerine, şahsikin kin ve ihtiraslarına göre hareket etmişler. Vazifelerinin icabını yapmaları lazım gelirken, sanki vatan ve millet hainlerini yakalamış gibi çeşitli hakaret ve iftiralarla Bediüzzaman ve talebelerine hücum etmişler, mahkeme beraat vermişken, kanunu tatbik etmekle mükellef bazıları, Said Nursi için yakında idam edileceği şayiâsını etrafa yaymaktan sıkılmamışlardır. Biz, bu yazılarla onlar aleyhinde konuşmak değil, bir hakikati beyan etmek istiyoruz. Belki onlardan birçoğu, bu hareketinde mazurdur, mecburen yapmıştır. Her ne olursa olsun, bu muameleler ispat ediyor ki, Bediüzzaman'ın muhakeme olunduğu, mahkemeye sevk edildiği tarihlerde gizli dinsizler, ipsat komiteleri faaliyetteydiler. Mahkeme eliyle mahkum edemedikleri ve davasına mani olamadıkları Said Nursiye, insafsızca iftiralarda, yalan propagandalarda bulunacaktılar ve bulundular. Bu elim vaziyeti gören her insaf sahibi, onun müstakim bir din adamı, Hakikat adamı olduğunu söylemekten çekinmemiştir. Binaenaleyh, Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında tekrarla ve ısrarla devam ede gelen takdirkar yazı ve takrizlerin neşledilmesinin bir mühim amili de bu olsa gerektir ve tenkid edilmemelidir. Nazarı dikkatle bu zatı ve eserlerini temaşa edenler, kemalî takdirle tebrik ve senadan kendilerini alamamışlardır.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 gerçekten büyük bir hakikatın tezahürü olarak kabul edilmek icap eder.